Herkese mutlu günler. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Ee, geçtiğimiz hafta ne konuşmuştuk çok kısa hatırlayalım. One Love Festivali'nin e, aslında alkolünün iptal edilmiş olması ve sponsorunun geri çekilmiş olmasını Cem konuşmuştuk. Redikal Gazetesi yan yayınlar yönetmeniydi Cem Erciyes'te. Bu haftada e, konuşacağımız konu aslında Aleviler e, hepiniz biliyorsunuzdur artık e, geçtiğimiz hafta içinde 28 Temmuz'da Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı sürgü belgesinde beldesinde de e, evli ailesine bir linç girişimi yaşandı. Bu linç girişimini e, ilk önce e, kendi yaşayanlarından e, önce bir servet Evli ile konuşacağız. Ardından da yine başka telefon bağlantıları süremizin yettiğince yapmayı çalışacağız da denebilir. Ondan önce e, bu konuyla ilgili bu hafta çıkan gazetedeki haberleri çok kısa taradım. Bir onlardan bahsetmek istiyorum. Yine bir Biyanet'in yaptığı bir habere göre sürgüde nefret suçu yaşandı deniyor. Ee, aslında bir davulcu ve bir ailenin e, iletişiminin bir süre sonra başka bir boyuta geçmesi mesela. Ee, CHP heyeti gidip e, sürgüde bununla ilgili bir e, rapor hazırlamış. Ailenin can ve mal güvenliği sağlanmalı. Bunun için gerekli tedbirler alınmalı. Soruşturma nefret suçu bağlamında ele alınmalı gibi şeyler söylüyorlar. Ardından Yine bu hafta içerisinde Yeni Akit başka bir manşet attı ve sürgüde problem yok olayı bir aile kışkırttı şeklinde bir haber verdi. Yine köyde yaşayan başka insanlardan görüş almışlar ve genel olarak baskı söz konusu değil o lafı söylememelilerdi ve bir ailenin hatası yüzünden olay buralara geldi gibi bir bağlamda ele almışlar ama aslında olayın e, aslı tam da böyle değil. Başka yerlerde de geçtiği üzere ve yine biraz sonra da aileden dinleyeceğiz. E, onun dışında yine başka bir yer e, haber sol e, davulcuyla konuşmuş. Olay benim davam değil İslam davası demiş. E, Malatya Sürgi'deki Alevi Alevi aileye yönelik gelici saldırıların aktörlerinden davulcu Mustafa Evşi olayları başlatanın saldıran aile olduğunu iddia ederken Alevilerin davula ezana bayrağı küfür etmeleri nedeniyle duyan mahallenin, mahallenin geldiğini savunmuş ee, ve böyle bir haber var. Ee, yine bir günde sürgüde aileye e, yönelik tehdit sürüyor ee, isimli başka bir haber var 2 Ağustos tarihli Sultan Kılıç haberi bu da. Ee, yine başka bir yerde de yine Samanyolu haberin verdiği bir haber bu da. Bu oyunlara sakın gelmeyin e, deyip aslında e, Ramazan davulcusu ve e, linç etmeye gelen e, insanları savunan bir haber yapmışlar. Bunun dışında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde A Haber'de yaptığı bir konuşması var. Karacaahmet Cemevi bir ucubedir. Dedi ee, yine aslında Alevilere yönelik bu saldırılar e, bir taraftan da öncesine mi dayanıyor öncesinden de etkilendi mi ee, insanların hepimizin aklında bir soru işareti ve başbakan da bu konu hakkında Alevileri dışlar bir şekilde konuşmaya devam ediyor aslında. Başbakan Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı yanındaki cemevi ile ilgili olarak o cemevi bir ucube olarak yapıldı orada hala kaçak ruhsatı yok Karacaahmet Türbesi'nin yanında ucube olarak durur demiş. Bunun üzerine de e, aslında sadece bunun üzerine değil e, sürgüde gelen e, meydana gelen olayın üzerine birçok sivil toplum örgütü birçok e, hareket e, protesto etti bunu. En son Berlin'de de bir protesto oldu. New York Times'ın da bu konuyla ilgili bir söylediği var aslında. Haberde Türk hükümeti kamu alanına yavaşça ancak açıkça daha çok din özellikle sünni İslam'ı getirmeye çalışan kökleri İslam'da olan bir partinin liderliğinde sözlerine Yer verilmiş ee, bunun dışında Türkiye'de bulunan üç büyük Alevi Federasyonu da bir araya gelerek 30 Eylül 2012 tarihinde Ankara'da büyük bir miting yapma kararı aldı ee, Alevi Bektaşi Federasyonu Alevi Dernekler Federasyonu e, ve e, Alevi Vakıflar Federasyonu bir araya gelerek 30 Eylül'de Ankara'da olacaklarını söylemişler. Basın açıklamasında aslında basın çağrısında da kapılarımızın işaretleyenler kimdir? Bunlar hakkında neden şu ana kadar yasal bir işlem yapılmadı? Hükümet yetkilileri işaretlemeleri çocuklar yapmış beyanatı verdi. Madem hükümet yetkilileri işaret koyan çocukları biliyor neden herhangi bir işlem yapılmıyor? Yoksa bunlar başbakanın murat ettiği dindar, kindar ve iyi çocuklar mıdır? Dediler. Ee, ve aslında bundan sonrasında da yine köyde neler oldu bunları konuşmak için e, Evli ailesine bağlanabiliriz. Önce küçük bir müzik molası verelim. Ardından da Servet Evli ile köyde o zaman neler olduğunu konuşmak üzere telefon bağlantısı yapacağız. Müzik I saw them bad, I saw them evil Them are the favorite version of the devil lad. I saw them rough, I saw them murderers Every day one bite the dust I'd like the world to understand That I and I should be free Free to sing praises to Jack And burn up the goods and see I wish that men would understand Açık Radyo 94.9 Balık gözündeyiz. Glen Washington'dan So Them What dinledik. Biraz önce çağrısını yapmıştık aslında. Evli ailesinden Servet Evli ile konuşacaktık. Ama kendisi biraz önce bana şeyi söyledi. Ben böyle bir kayıt olduğunu bilmiyormuş bu programın öncelikle bugün e, bu bir kayıt program e, ve ben canlı yayına bağlanmak isterim dedi çünkü e, artık hiçbir medya kuruluşuna güvenmiyorum gelip bizde konuşanlar da olayı örtbas etmek için yalan yanlış haberler yazdılar hiç doğru olmayan şeyleri yazdılar ben güvenmiyorum dedi hani bu özellikle sizin özelinizde olan bir şey değil ama ben bir canlı yayına çıkmak istiyorum dedi bence çok da haklı çünkü medya bir taraftan da bu programda da hep konuştuğumuz gibi bütün e, bunların önemsizleştirilmesi ve işte hani sadece iki ailenin bir tartışmasıymış gibi göstermeye çalışıyor. Olayı önemsizleştirmeye çalışıyor ama e, olay hiç de öyle değil. E, ve yine Servet Bey yaşadıkları zor şeylerden bahsetti. Bence çok da haklı. E, o yüzden e, bu meseleyi değerlendirmek üzere biz de e, en azından evli ailesiyle de böyle bir görüşmüş olduk değerlendirmek için de Servet Akbu da bağlanacağız İHD Malatya Şube Başkanı Servet Bey merhabalar yayınımıza hoş geldiniz merhaba merhaba teşekkür ediyorum evet biz az önce aslında ee, Servet Evli ile konuştuk ve e, Servet Bey aslında bizim canlı yayınımıza katılmak istediğini, kayıt programlarda olmak istemediğini söyledi. Çünkü aslında medyaya güvenmediğinden de bahsetti ki ben de kendisine çok hak veriyorum. Ee, siz belki bize... Kısaca e, orada neler olmuştu, sizin gözleminiz neydi ve e, İHA'de bununla ilgili, İnsan Hakları Derneği bununla ilgili bir rapor hazırladı. O raporda neler vardı? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz acaba? Doğrudur. Aslında bu olay <gülüyor> özücü bir olay. E, her ne kadar bu tür olaylar işte münferitleştirilerek önemsizleştiriliyorsa da bunun e, çok da münferit bir olay olmadığı e, olayın... E, Çıkış biçiminden ve 3 gün süreyle devam etmiş biçiminden biz anlıyoruz, anlamak mümkün. Ramazan nedeniyle bir mahalle davulcusu var. Mustafa Evşi adında bir şahıs ve bu davul çalarak mahalleyi ayağa kaldırıyor tabii, uyandırıyor. O arada evlerinin duvarını, penceresini davul tokmağıyla çaldığını ve hatta kırılan bir pencere camı sesiyle uyandıklarını bize ifade etti Bunun üzerine dışarı çıktıklarını Neden böyle yaptıklarını Söylemiş bu davulcuya Bunu yapmaması gerektiğini Yani rahatsız edilmemelerini Çünkü inanç olarak da Oruç tutmadıklarını, alevi olduklarını Böyle bir uyandırmaya da Gerek duymadıklarını söylemiş Bunun üzerine Sanırım davulcunun Beraberinde bulunduğu Birkaç şahısla birlikte Birazcık ee, bunlara karşı geldiğiniz ifade etti bize mağdur aile adına konuşan e, Hasan Evli <gülüyor> ee, ve şey yapmış bu arada da tehdit ettiğini söyledi bize yani eğer mahalleyi terk etmemeleri durumunda biz bir gezi, biz sonraki gecede daha kalabalık bir biçimde geleceğiz diye şey yapmış e, Beyanda bulunmuş. Biraz da tehdit etmiş. Hatta daha coşkulu halaylarla işte manilerle geleceklerini söylemiş. Ben bunu aynen aktarmaya çalışıyorum. Yani mağdur aileden edindiğim bilgileri size aktarmaya çalışıyorum. Hı -hı. Ee, tabii bu arada jandarmanın bilgisi oluyor. Jandarma müdahale ediyor ve bu davucuyu da uzaklaştırıyor. Ee, bu mağdur aileye de e, evlerine gitmelerini ve hatta e, Hasan adlı aile büyüğüne de çocuklarına sahip çıkmalarını önermiş ve ayrılmışlar oradan tabi. Ve gerçekten bir gece sonra yani 27 Temmuz gecesi bu defa daha kalabalık bir grupla aynı saatte saat bir buçuk sıralarında gelmişler. 50'yi aşkın yani bize ifade ettikleri gibi 50'yi aşkın kalabalık bir grupla tekrar gelmişler ve davul çalarak ya taciz ve hakkalette bulunduklarını işte e, ifade ediyor. Ayrıca bir proaktif bir söylemde de bulunuyor. İşte sözde işte kendilerinin e, Sünni inanca, işte dini değerlere karşı geldiğini, işte davulun susturması gerektiğini ifade ederek bu defa kalabalığı yani ahaliyi kendilerine karşı kışkırttığını ifade etti bize. E, tabii biz e, bununla yetinmedik. Sadece aileyi e, dinlemedik. Hatta bu olayda e, diğer e, taraf. E, diyelim yani davulcuyla biz dinledik ayrıca e, aileyi ziyaret ettiğimizde e, evin güvenliği hala jandarma tarafından sağlanıyordu jandarmadan bir görevli az subayla da görüştük yani nedir bu olay nasıl gelişti Tabii önce e, bireysel olarak geliştiğini, daha sonradan e, toplumsallaştığını, boyutlandığını ifade etti. Gerçekten ailenin güvenliğini sağlamakta zaman zaman zorlandığını, hatta üzüldüklerini de ifade ettiler. Tabii bu olay devam ediyor. İşin ilginç yönü, 3. E, gece yine e, ma, yani 28 Temmuz'u e, 28 Temmuz gecesi yine 1,5 sıralarında yani yine aynı saatte. Hı -hı. Bu defa çok daha ee, güçlü bir kalabalıkla geliyorlar 500 e aşkın kalabalık Yani ifade edildiği gibi ben aktarıyorum Belki e, eksiği fazlası olabilir Ama bize bu şekilde ifade edildi Ve tekbir ve sulgan sesleriyle Evlerine yöneldiklerini Yani sıklıkla aleviliği Tahrik edecek şekilde işte küfür hakaret ettiklerini, işte sürgü yani belde işte Kürtlere mezar olacak, sürgü Alevilere mezar olacak, işte sulganlarla evine saldırdıklarını, pencere ve duvarlarını taş yağmuruna tuttuklarını, hatta at silahlı ateş, ateş, silahlarla ateş edildiğini. Tabi jandarma bunu doğrulamadı. Ee, kalabalığı durdurmak üzere kendilerinin havaya ateş ettiklerini, açtıklarını bize if ifade etti jandarma. Hı hı. Ama ailenin böyle bir ifadesi de olundu. Tabi jandarmanın müdahalesi üzerine e, kalabalık eve yönelmekten vazgeçiyor. E, ancak e, jandarma ve güvenlik birimleri tarafından ailenin bize ifade ettiği gibi üç gün geçmesine rağmen kışkırtıcılar hakkında herhangi bir işlemin yapıl yapılmadığı konusunda da bilgi sahibi olmadıklarını bize ifade ettiler. Ee, Peki ee, sizin e, raporunuzda neler yazıyor? Çünkü aslında yani bu, bu mesele hala aslında, devam ediyor. Ben aslında hani? raporun raporun hemen mahiyetini şey yapmaya çalışıyorum. Yani hemen bunları biz gözlem ve tespitlerimizi yazdık. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. Ayrıca kendi yani orada gözlem ve kanaatimizde balistik. Ben oraya da geleceğim. Tabii ben oraya değil. da oraya da geleceğim zaman varsa tabii. Ee, çok zaman yok o yüzden aslında tekrar sordum. Evet abi. evet. Buyurun. E tabi biz şeyle de görüştük yani bu e, olaya neden olduğu düşünülen e, davulcuyla da görüştük. Davulcu da farklı bir e, ifade verdi. İşte e, e, olay gecesi görevini yapmak üzere e, davul çalmak zorunda kaldığını e, sadece Alevi aile için değil de yani Sünni e, mahallede ikamet eden Sünni ailelerin de bulunduğunu bu nedenle işte davul çalmak durumunda kaldığını e, ilk gece kendisine tehdit gösterildiğini dört gece sonra tekrar aynı yerde e, görevini yaparken davul çalarken evin önünde durduğunu işte aile tarafından e, tehdit edildiğini e, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle işte kendisini oradan ayrılmak durumunda kaldığını size ifade etti. Hatta darp, darba uğradığını, darp edildiğini ee, bunun üzerine bir şey yaptık. Yani kendisine bir darbeyizini bulunup bulunmadığını sorduk. Doğrusu bize bir darbeyizinde bulunma Bulun, gösteremedi yani bulunmadığını e, orada ifade etmek durumunda kaldı. Aslında Ayrıca, bir, darp de, de, bir şiddet var. karşısında karakola başvurup uğramadığını sorduk. Bir gece sonra başvurduğunu söyledi. Hı hı. E, peki dedik şunu söyledik. Yani bu bireysel bir şeyse, bireysel bir, bir, bir olaysa mesele ise yani münferit mesele ise bu kadar kalabalığın e, buraya doluşmasını nasıl sağladınız bu işte hassasiyetleri vurguladı işte davulumuzun ve ezanımızın susturması gibi bir ifade kullandı buna karşısı ahli tepki gösterdi haklı olarak tepki gösterir diye bir ifade kullandı ee, biz yani şunu şu kanaatı erdindik Yani olayla ilgili biz e, İnsan hakları Derneği olarak yani Görüştüğümüz başvurduğumuz kişi ve bir Belediye Başkanı da ayrıca dinledik hı hı. Kurumların işte anlatımıyla Yani bir kanaatimiz oluştu Her şeyden önce ülkemizin bir defa Bir, bir siyasi bir genel şey Atmosferi var yani milliyetçi Şüven bir atmosferi böyle bir zemin var hı hı. Bir de ötekileştirici e, Bir ortam var Kendisinden olmayanı yok sayan, hiç sayan, onun değerlerini içselleştirmeyen bir anlayış var. Bu, bu tür müferit olarak başlayan ve daha sonra toplumsallaşan olayları besleyen temel olguları olarak bu her zaman potansiyel olarak karşımızda duruyor. Tabii ki bu tür olaylar daha önceden de yaşandı. Malatya'da asas yerlerden birisi. Yani farklı inançların, işte mezheplerin bulunduğu bir merkez. Yani bu tür bireysel olayları önemsizleştirerek yok saymak e, tehlikeli bir yaklaşım. Bu bana göre bir himayacı yaklaşım. Yani e, şey olarak ifade etmek gerekirse hani çocuğumuzun bir hatasına karşı ya çocukluğu yapar misali. Bu önemsizleştirme aslında himayacı ve kurumacı bir anlayıştır Bunun ağır sonuçları olur diye ben düşünüyorum Çünkü yaşandığı hmm. bu konuda deneyimleri var Kahramanmaraş'ta Çorum'da, Gazi'de ve Malatya'da yaşanmış En yani Sivas Sivas'ta yaşandı hmm. Ayrıca bu sadece şeye yönelik Yani inanç farklılığına yönelik bir şey de değil Yani ülkedeki bu atmosfer, bu, bu linç, kültür Bu biraz da etnik, kimlikseldir ee, son dönemde zaten e, buna benzer olaylar yorum değişik yürelerinde de e, işte Kürt işçilere, emekçilere zaman zaman meydana geliyor. Her nasılsa e, hep e, aynı şeyden, aynı anlayıştan kaynaklı olaylar gelişiyor. Dolayısıyla bu giriş, bu tür olaylar e, biz insan Hakları Derneği olarak insan hakları e, anlayış içerisinde değerlendirirken çok tehlikeli tırmanışlar olarak şey yapıyoruz, Değerlendiriyoruz evet. ve mutlaka önlem alınması daha barışçıl, daha demokratik, daha insancıl bir atmosfere dönüşülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, yani bu genel havayı ülkeye egemen kılmadığımız sürece bu tür e, münferit olarak başlatılan ama genelleşen ve çok daha ağır sonuçlar doğuran e, olaylarla biz karşı karşıya kalacağımızı Düşünüyoruz. Evet. Ee, ve bunu rapor olarak da genel merkezimizde sunduk sanırım genel merkezimizde e, kamuoyuyla paylaştı bunu. Evet ve yani aslında bugün ayın 6'sı bu kaydın yapıldığı gün 6 Ağustos ve hala Servet Evli de söyledi hala bu mesele devam ediyor hala kapımızın önünden geçiyorlar. Şimdi bu meseleyle ile ilgili edelim. bir soruşturma başlatıldığını biz öğrendik hukukçu arkadaşlarımızdan hı hı. ilginç işin ilginç yanı e, olayın işte e, sosyolojik toplumsal işte siyasal e, yönleri bir tarafa bırakılarak sadece bu mala yönelik kasta indirgendiği bir dava halinde bir soruşturma evet. halinde başladığını bu bizi gerçekten yani hukuk açısından e, şey, hayal kırıklığına uğratı. Bu bir hukuk garabeti. Yani bu anlayışla e, toplumun hukuka olan güvenini ben sıfırlanacağını düşünüyorum. Böyle olmaması gerekir diye düşünüyorum. Evet, çünkü aslında sadece mala zarar diye açıldı o dava evet, evet. şu anda evet. Yani ya ya ya burada işte mal, cam ve pencere olarak görülüyor insanlar. O evin içindeki insanlar işte ne bileyim işte kadınlar, çocuklar, kızlar, gençler, yaşlılar mal olarak görülüyor. Ee, hmm. ya ya da bilmiyorum sadece burada önemsenen cam parçaları, işte duvar parçaları ve bir gerçek şeyi de inceledik yani evin e, fiili bir saldırıya uğrayıp uğramadığını. Yani Bunu... burada daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Evet aynı şeyi ana akım medyadan da bekliyoruz. O zaman... evet, evet evet evet kesinlikle zaten yani ben biraz da orayı kastediyorum tabii. Evet. Yayına katkınız için çok teşekkür ederim o zaman Servet Bey. Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim sağ olun hoşça kalın. Sağ Sağolun. Songül Hanım merhaba. Merhaba. Ben Seçil. Açık Radyo'dan arıyorum sizi. Hı hı, merhaba Seçil Hanım. Ee, sizden hı hı. E, o gece neler oldu ve sonrasında ve şimdi süreç nasıl? Birazcık ondan bahsetmenizi isteyeceğim ben. Evet. Ee, o gece zaten medyadan, Yol TV'den olsun, Hayat TV'den olsun sürekli aradılar bizi. Sıcağı sıcağına <gülüyor> ilgilendiler ama kısaca şöyle zetleyeyim. Bütün gün boyunca aile tehdit aldı. Tekrar saldırı yapılacağına dair işte e, duyumlar geldi. Hatta telefon açıp saldırı olacak diye duyumlar geldi. Telefonda? mı? işte belediye başkanı. Herkes biliyordu o gece saldırı olacağını. Çünkü onlar da bizler kendileri söylediler. Hı hı. E, aileyle konuştular evi. İşte biz sizi koruyamayız. E, siz kendi tedbirinizi alın ya da işte evi terk edin. E, açık açık söylediler bunu. Akşam olduğunda zaten e, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde dostlarımızın haberi olmuş Telefonlarıyla bizi desteklediler. Artı eve geldiler. E, Malatya'daki siyasi toplumlarımızları olsun, e, siyasi partiler olsun, sendikalar olsun. Eve geldiler. E, daha sonra saat 12'den sonra milletvekilleri geldik. Yani AKP milletvekili Malatya. E, ve CHP'den dört milletvekili geldi. İçeride geniş bir toplantı yapıldı. Ramazan davuluyla beraber tek bir sesleri gelmeye başladı. Yani kalabalık yaklaşıyordu eve doğru. O da jandarma güvenlik önlemleri alarak e, saldırı, e, saldırıya geçecek grubu sessiz sedasız gönderdiler. Yani istenilseydi o ilk gün, olay yaşandığı ilk günde... E, e, güvenlik önlemleri alınarak aileye bu korku yaratılmazdı. Yani açıkça söyleyin planlık, programlı herkesin haberi olan yetkililerin haberi olan e, bir saldırıydı bu öncesinde. Hı. Şu anda ailenin durumu yani e, saldırı olma olasılığı daha olmaz diye umut ediyoruz ama yine tehditler var. Hı hı. E, dün, dün de zaten tarih olmuş. Evin önünden bir kamyon geçmiş. İçinde davulcunun arkadaşları akrabalara evdekileri tarih derecesinde işte küfür etmişler, tükürmüşler ev halkına. Yani şu süreçten sonra aslında aile güzel bir direniş gösterdi. Ailenin bu mücadelesi, ailenin yaşadığı bu sorun sadece bu aileye ait değil. Alevi toplumunun ortak sorunu bu. Alevi örgütleri de sağ olsunlar, diğer demokratik kitle örgütleri de bu konuda duyarlılık gösterip o ailenin o ailen nezdinde bütün toplumun sahipsiz olmadığını gösterdiler. Yani bir katliam e, yaşanması önlendi ikinci gece. Evet. E, şu aşamada aileye sahip çıkmak gerekiyor. Hı hı. E, ailenin psikolojik yönden e, e, rahatlatılması gerekiyor. Zik bir aile gerçekten ama e, kaygıları var. Çocuklar okula başlayacaklar. Yüz gittik içler acısı durumda. Çocuklar o kadar korkmuşlar ki. Çok çok, i̇şte hı. ağlıyorlar, şikayet ediyorlar. Mesela bir tanesi, e, biz belediye başkanı ne yaptık? Bizi öldürmeye çalıştılar. E, yani bu kadar e, bir korku yaratmışlar. O kadar e, korkunç bir durum vardı da Çocuklar geldi Malatya'da şu an, türgüdeler. Olaydan iki gün sonra geldiler zaten. Ama yani o psikoloji hala atlatamamışlar. Evet, dava da açıldı. Artık e, mesele dava, mahkemede ama... Tabii huzursuzluk devam edecek. Huzursuzluk devam edecek. Şöyle bir şey var. Bu davada da. Yani herkes oradan saldıranları biliyor. Bizzat belediye başkanı bize şöyle bir şey dedi. O saldırı bizim orada olduğumuz gece. Dedi ben kalabalığa kendimi siper ettim dedi. Girebir tanıyorlar. Hı hı. Belediyede çalışan başka bir üye meclis üyesi şey dedi ben dedi çok uğraştım dedi onları göndermek için ama Hala işte açılan dava saldırganlar üzerinden değil de sadece sanki ev bomboşmuş. Hı. Mala zarar vermekten. Evet. Açılan Açıklı. dava o boyutta. Yani bizim bu anlamda bu iki boyutta aileye destek olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Peki ailenin Öyle gönderilmesi yani en azından belediye başkanı buradan gidin diyormuş. Bununla evet, ilgili evet. ne düşünüyorsunuz? Aile ne diyor? Yani hem ailenin hem düşün hem ailenin hem bizim düşüncelerimiz aynı şekilde orada bir şey bu aile seçilmiş bir aile bu aile oradan gönderildiği takdirde diğer ailelere de sıra gelecek çünkü orada olay gecesi yaşananlar olay gecesi atılan suladanlar alevler bun alevler buradan gidecek e, suladanlara atıldı orada yani sırasıyla diğer ailelere de gidecekti dolayısıyla ailenin orada direnmesi ben yolunu... kendisi için değildi yani bir evet. e, orada yaşayan Alevi vatandaşlarımız için direndiler ve biz de e, e, bu anlamda yani mağdur olan kimse onun yanındayız bu bireysel bir olay olsaydı onlar yanında olurduk ama artık bu toplumsal bir davadır Aileye evet. sahip çıkacağız öyle ve yani bildiğimiz kadarıyla 1500'den fazla Alevi insan yaşıyor Sürge halidesinde de bu mesele tamam. böyle devam ediyor en azından evet. Bunu konuşmuş olmak da bir taraftan önemliydi bence. Ben evet. yayına katkınız için çok teşekkür edecektim. E, ekleyeceğiniz bir şey var mı acaba? Ben teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Bu konuda ekleyip bu konuyu gündemde tutmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü bu konu ne kadar unutulursa ya zaten. Söylemler, işte başbakan söylemleri, hükümetin söylemleri bizi bu duruma getirmiştir. Bu toplumun felaketi sürükleyecek düzeye getirmiştir. <gülüyor> bu tür olaylar üzerine gitmemiz gerekiyor. Bu anlamda size teşekkür ediyorum duyarlılığınız için. İyi çalışmalar diliyorum. İyi çalışmalar, çok teşekkür ederiz. İyi günler, kalın. <gülüyor> evet, bu hafta Balık Gözü'nde Malatya'nın sürgü beldesinde yaşayan evli ailesinin başına gelen dinç girişimini konuştuk. Bu bütün hafta boyunca medyada değişti, dinç girişimi oldu. Sonra daha da yumuşatıldı ama aslında dinlediğimiz üzere mesela hiç de yumuşak, ilerlemiyor. Bu haftalık bu kadardı diyelim. Bundan sonraki programımız 14 Ağustos yine Salı günü. Olacak 16'da programın eski programları dinlemek için balıkgözü.thumblr.com adresine de bakabilirsiniz. Ayrıca önerileriniz için bana da yazabilirsiniz. Hoşçakalın.